cennetin kapılarının genişliği ikincisi cennet kapılarının e, sıfatı, özellikleri ve halkası cennetin anahtarları ve son olarak da cennet yazgısı ve ölüm esnasında ve cennete giriş esnada giriş esnasında ehline açılan ehli için yazgının açılması serilmesi açılması bu hususta inşallah bahsedeceğiz biliyorsunuz geçen hafta e, kitabın konusundan iki konuya girmiştik e, daha çok kitabın yazarı hakkında İbni Kayyum Rahmetullah Aleyh hakkında bilgi verdik sonra kitabın yaptığı Önse, mukaddime hakkında bilgi verdik. Sonra da e, cennetin şu an var olduğunu, mevcut olduğunu, yaratılmış olduğunu, sonra da ikinci ikinci konu olarak da cennet e, kapılarının adedinden bahsetmiştim. Cennet e, kapıları 8 tanedir. Geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi. Ona delalet eden... <gülüyor> veciz bir hadis tekrar etmek istiyorum. Bunu mutlaka, ben özellikle geçen hafta ve bu haftanın e, haftanın hadisleri adı altında çıkardığımız önemli hadisleri içerisine bu hadisi de koydum. İnşallah bilmeyenler ezberlesinler zaten kolaydır, basittir. Hepinizin hemen hemen bildiği mevzu. el ve Vesselam. Her kim abdest alır, abdestini güzel yapar, kamil yapar, tam yapar. Sonra da Eşhelü en la ilahe vahdehu la şerikeleh ve eşhelü enne Muhammeden abduhu, ve rasulühü derse kendisine cennetin sekiz kafası açılır. Ve hangisinden dilerse ondan girerdi Şu duaya bakın. Subhanallah. Bunu mutlaka belleyin. Ve her abdestten sonra yapmaya çalışın. Alışkanlık olsun bu sizde. Sadece bu değildir aslında abdestten sonra yapılacak dualar. Ama en önemlilerinden biri de budur. Allahümme ce'anni minettevabine o ce'anni minel mutadahhirin. Ey Allah'ım beni temizlenenlerden ve çokça tövbe edenlerden eyle diye bir başka dua daha vardır. Birkaç dua daha vardır. Ama bu da en önemli dualardan bir tanesi. Evet cennet kapılarının genişliği. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselamın önüne bir gün serit ve et yani tirit yeme, Bu et yeme daha çok e, her anda şey diye tabir ediliyor bu. Haşlama türlü et yeme. Bu önüne konuluyor aleyhissalatü vesselamın önüne ve başlıyor yeme. En sevdiği yerden alıyor. Böyle Koyun eti tabii ki. Ee, o en, en sevdiği yerden alıp e, ön dişleriyle yemeye başlayınca, böyle kemirmeye başlayınca diyor ki insanlara bu arada konuşuyor. Ben diyor kıyamet günleri insanların efendisiyim diyor. Ondan sonra bir müddet yemeye devam ediyor. Tekrar gene aynı şekilde o koyunun en güzel yerinden, en lezzetli yerinden yemeye devam ederken ki yine aynı şekilde ben insanların efendisiyim diyor. Bakıyor ki kimsede sessiz oluk yok. Diyor ki ashabına nasıl olduğunu sormayacak mısınız? Nasıl olduğunu sormayacak mısınız? Yani bunun hakkında bilgi istemiyor musunuz? deyince aleyhissalatü vesselamın ashabı etrafındaki insanlar <gülüyor> nasıldır ey Allah'ın Resulü diyor. Aleyhissalatü vesselam da başlıyor anlatmaya. Diyor ki insanlar alemlerin Rabbine kıyama durdukları vakit çağrıcının ça sesini işitirler. Bir nidacının, çağrıcının sesini işitirler. Ve e göz bir bakışta o kimseleri görür. Ve güneş o anda insanlara yaklaştırılır. Diyor. Bu insanların bekletildiği an. Evet. Öyle bir sıkıntılı andır ki insanlar artık Beklemekten, sıcaktan usanmışlardı. İnsanlar çaresizlik içerisinde ne yapacaklarını bilmezken, hadisi hatırladığım katayla anlatacağım inşallah, Adem Aleyhisselam'a gitmeye karar verirler. Bir grup insan, onun şefaatçiliği için Adem Aleyhisselam'a gelirler. Ve ona derler ki sen insanlığın atasısın. Bizim için şefaatçilik et. Yani Rabbine dua etti bizi bu sıkıntıdan bu beladan kurtarsın diye ondan aracılık isterler, şefaatçilik isterler. O da kendi günahını zikrederek benim nefsim vay benim nefsim, vay benim nefsim diyerek insanları Allah arasında şefaatçiliği kabul etmez. Ve der ki siz Nuh'a gidin. Nuh Aleyhisselam'a, insanlığın ikinci atası olan Nuh'a gidin. İnsanlar Nuh'a gelirler ve derler ki ey Nuh, sen insanlara gönderilmiş ilk rasulsun. Onlar şirk içerisindeyken gönderilen ilk rasulsun. Bizim için Allah ile aramızda şefaatçilik Yani Allah'a dua et de bizi bu sıkıntılı durumdan kurtarsın da. O da aynı şekilde Nuh Aleyhisselam da bir hatasını zikreder ve der ki ben kavminin hakkında bir ve dua etmiştim vay benim nefsim der. Allah azze ve celle bugün öyle bir gadaplandı ki öyle bir <gülüyor> şiddetli bir şekilde kızdı ki bundan sonra hiçbir şekilde böyle olmayacaktır o da kendi nefsinden hayıflanır kendi günahını hatasını zikreder ve insanları İbrahim aleyhisselama gönder İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelirler Ey İbrahim Sen Allah'ın dostusun Halilisin Bizimle Allah arasında şu hususta Yani sıkıntılarımızın Gitmesi hususunda aracılık et de bizi Bu durumdan kurtarsın de İbrahim Aleyhisselam da Üç tane hatasını zikreder Kendince Onlar Kur'an'da ve hadislerde Malumdur onlara girmeyeceğim Ondan sonra da vay nefsin vay nefsin der ve siz Musa'ya girin. O da kabul etmez. Kendini layık görmez bu peygamberler. İnsanlar bu sefer Musa'ya dönerler. Musa'ya gelirler. Musa Aleyhisselam'a da aynı şekilde durumlarını arz edince Musa Aleyhisselam da bir nefsi öldürdüğünü bir adamı öldürdüğünü zikreder ve o da aynı şekilde kendi nefsinden, kendi hatasından yana hayıflanır. Kasas suresinde geldiği üzere Kıptilerden birine bir yumruk atmıştır ve öldürmüştür Musa aleyhisselam. Sonra da bu şeytanın ameli demiştir. O da kendi hatasını zikredince İsa'ya gönderir insanlar. Siz gidin İsa'ya diye. İsa aleyhisselama gelir insanlar. Ona da aynı sıkıntıyı durumu arz edenler İsa aleyhisselam da hiçbir şey zikretmeksizin, bir günahını zikretmek veya bir hatasını sizin insanları Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderir. Bir başka hadiste ben ilk defa karşılaştım. İsa Aleyhisselam da Tirmizi'de gelen bir hadiste o da hatasını zikrediyor. Bir başka rivayette diyor ki bana insanlar ibadet ettiler. Yani Allah'ın dışında ibadet ettiler. Siz şeye gidinler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gidinler. Gerçekten böyle İsa Aleyhisselam vefat ettikten sonra ona ibadet edilmiştir. O üçün üçüncüsü demişler Biliyorsunuz Kur'an'da geldiği üzere. Bundan Allah'a sınırlı olsun. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a insanlar gelirler. Ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam da hemen arşın tahtının altına böyle gelir. E, secdeye kapanır. Ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine, kalbine ilham ettiği o güzelim dualar ve senalarla Allah Azze ve Celle'ye yalvarır. Nihayetinde Allahu Teala kalk der. İste istediğin verilir der. Dile, dilediğin verilir. Diye Allah Azze ve Celle ona ikram eder. Ve onu makam-ı mahmuda ulaştırır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalkınca ne dese beklersiniz. Ümmeti, ümmeti. Ümmetim, ümmetim der. Yani bizleri düşünür. Bizleri, bizden öncekileri ve bizden sonraki insanları düşünür. Allah Azze ve Celle de onun ümmeti hakkındaki bu hassasiyetine der ki, üzerlerinde bir hesap olmayan, yani bir hesap olmayan kimseleri, cennetin sağ kapısından girdir. Allahu u Ekber. Cennetin sağ kapısından onları içeri al. Ve onlar, o sağ kapısından içeri giren kimseler, Diğer kapılarda da diğer insanlarla ortaktır. Yani sadece sağ kapıdan girmekle şereflenmiyorlar. Bütün kapılardan girecekler. Allahu Ekber. Şu ikrama bak. Ve aleyhissiratü vesselam yemin eder. Der ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki cennetin kapısının iki kanadı Mekke ile Hecer arası gibidir. Yahut da Hecer ile Mekke arası gibidir. Hecer, bugünkü Yemen'de bulunan Sana'a şehridir. Takriben Allahu u Alem 855 kilometredir. 855 kilometre. Yani düşünün, yani az çok şöyle e, tasavvur etmeye çalışın, cennetin bir kapısının kanatları, aralığı, mesafesi, bilimleri 855 kilometre, 1000 kilometreye yakın bir mesafede. Bu kadar geniş. Allah-u Akbar. Kaşarlı İstanbul'da. Mısır'ın. Yahut da bir başka ifadeyle bu sıra, Mekke ile bu sıra arasıdır der. Bu sırada Şam'ın doğusunda kalan 90 kilometre doğusunda kalan bir şehirdir. Yine aynı şekilde Mekke ile onun arası çok uzaktır. Dolayısıyla bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste Mekke'nin kapısını, şey, affedersin, cennetin kapılarının ne kadar geniş olduğunu sıfatlıyor, açıklıyor. Evet, bu genişlikten allah Teala bizi istifade ettirsin. Yine bir başka hadiste bu hadis, biraz önceki zikrettiğim hadis, Buhari ve Müslüm'de. İkinci hadiste Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde diyor ki Ali Sıratu cennetin iki kapısının iki kanadının aralığı diyor 40 senelik yürüyüş mesafesi kadar. Bu kadar uzundur. Evet ona öyle bir gün gelir ki cennete artık dolmuştur diyor. Allahu Akbar. Allahu Teala orayı dolduracak. Tık tıpkı cehenneme vaat ettiği gibi le emle enne cehenneme minel cinneti ve nâ fecmai yemin olsun ki <gülüyor> cehennemin hepsini cinlerden ve insanlardan dolduracağım bunu okuyunca insan dehşete kapılıyor cehennemin dolması ne demek içerisinde sen de varsın ben de varım demek subhanallah bundan Allah'a sinir ama aynı şekilde Allahu Teala cenneti de dolduruyor İnşallah biz o dolanlardan oluruz. Evet, cennetin kapıları kardeşlerim, bir kapısının e, aralığı, mesafesi, kanatlarının arası bu kadar geniş. İkinci konu, cennetin kapılarının e, sıfatı ve üzerinde halkasının olduğu. Hasan-ı Basri, Saat Suresi 50 50. ayetteki ifadeyi şöyle testir ediyor. Ayet-i Kerime مُفَتَّحَةَ لَهُمُ الابواب. Evet. Onlar için kapılar, cennetin kapıları açıktır. مُفَتَّحَةَ Diyor ki yani kapıları gözükür diyor. Kapıları gözüküyor. Katadeden rivayetinde ise bu ayet-i Kerime'nin kapıları gözükür. Yani içinden Dışı, Dişi, dışından da içi gözüküyor diyor. Ve kapıyla konuşulur. O da konuştu. Açıl denilir, açılır. Kapan denilir, kapanır. Böyle bir özelliğe sahip. Kapıların statı. Hani şu çizgi filmlerde veya efsane filmlerde açıl susam açıl denilir ya. Oraya vardığınız zaman belki de o ifadeye bile gerek kalmayacak. Ayette geldiği üzere. Aynen öyle. Açıl denildiği zaman açılacak. Özellikle ashabı, cennet ashabı onun karşısına şöyle gelip dikildiğinde cennet kapısı kocaman o kapı düşünün 855 kilometre veya 1000 kilometre mesafedeki bir kapı açılacak. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste, cami sahilde gelen bir hadiste diyor ki cennette diyor odalar vardır. O odalar içi dışarıdan, dışı da içeriden gözük. Yani tasavvur edin bir şeffaflık, e, yani cam saydan bir e, görünüm. İçi dışından, dışı da içinden gözüküyor. Peki şuraya dikkat edin. Allah Azze ve Celle bunu kimler kimler için hazırlamış diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam yeme yediren kimseler için. Yani yemek yediren kimseler, davet veren kimseler için. İki, konuşmayı yumuşak yapan kimseler için, yumuşak konuşanlar için, kelamı yumuşak yapanlar için. O yüzden Allah Azze ve Celle, inn en kar al hamir seslerin en çirkini, eşeklerin sesidir diyor. Seslerin en çirkin eşeklerin sesidir diyor. Lokman suresinde geldiği üzere. Üçüncüsü oruca devam eden kimse oruç tutan kimse dördüncüsü de insanlar uyurken namaz kılan kimseler için hazırlanmış burası o dişi içinden içi de dışından gözüken o cennet odaları o kapılar işte bu kimseler için adına. Geceleyin insanlar uyurken namazdan bahsediyor. Ey mümünler, ey müslümanlar ama bugün ümmet sabah namazı kılmıyor ya. subhanallah Kadınıyla, erkeğiyle sabah namazına kalkamıyorlar. Sabah namazından gafil bu ümmet. Yani bırakın gece namazı kılmayı. Allahu Ekber şu musibete bak ya. Nice kardeşlerden, nice insanlardan duyuyor. Birçok insanın musibeti bu. Böyle şey olur mu ya? Allah'ım bu musibetten kurtar bizi ya <Gülüyor> Sabah namazına gelemeyen bir insan, sabah namazına kalkamayan bir insan o gün nasıl geçirdiğini düşünün. İki rakatlık sünneti için aleyhissalâtu vesselâm Fajr fecre hayrun mine'd-dünya ve ma fîhâ buyuruyor. İki rakatlık sabah namazı dünya ve içerisindeki her şeyden hayırlıdır diyor. Sabah namazının sünnetinden bahsediyor parzını bırak artık biz gece namazından bahsediyoruz ümmet sabah namazı kalamıyor bugün bombalar altında Filistin'de çoluk çocuk yaşlı kadın erkek sabahları geceleri kalkarken kalkıp kalkıp otururken kalkıp kalkıp belki de dua ederken kendilerini savunurken o de aksayı savunurken biz güneş doğana kadar uyuyoruz böyle şey olur mu ya Allah rızası için bu hususta zafiyeti olanla kendilerine çeki düzen versinler tabi işte. Ondan sonra da gece namazına başlasınlar. Ya Rabbi bizi salihlerden sabah namazını cemaatle sılan, geceleri de namaza devam edenlerden eyle ya Rabbi. Aleyhissalâtu vesselâm, Abdullah ibni Amr'a diyor ki, ey Abdullah! falanca adam gece namazı kılardı yani o dönemde sabah namazının bir problem değil münafıklar kılmıyorlar veya onlar da kılıyorlar da tembel tembel geliyorlar kılıyorlar onlar bile cemaate geliyorlar bırak artık cemaate geliyorlar o adam hakkında diyor ki Abdullah sakın şu adam gibi olma o bir zamanlar gece namazı kılıyordu şimdi terk etti diyor Allah'ım bize gece namazı nasip et. Cennet o kadar kolay ama aynı zamanda bir o kadar da zor kardeşlerim, nefislere, nefislere çok ağır. Allah rızası için gayret gösterelim. Geceleri herkesin uyuduğu bir dönemde dua etmek, hem insanın kendi nefsi için hem de Müslümanlar için dünyanın dört bir yanında ve her tarafta kan akıtılıyor. Müslümanlar canlarını, ırzlarını Namuslarını, çoluklarını, çocuklarını, paralarını, evlerini, her şeyden feda ediyorlar. Niçin? Allah için. Ama biz burada şurada rahat şeysin. Böyle bir durumda, ve Vesselam'ın şu hadisi aklıma geliyor ve insanı gerçekten dehşete düşürecek bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir insan masiyetlere, günahlara devam eder ve Allah Azze ve Celle o insana veya o insanlara, o topluma rızkını, bereketini artırır. Ama onların bereketi bereketin artması, rızkın artması, bolluk, refahlık içerisinde yaşamaları onları yavaş yavaş adım adım helaka sürüklemektir diyor. Ondan sonra da En'am suresindeki ayet kermeyi tiradı ediyor. Felamma ne su ma zikru onlar zikredilen şeyi, kendilerine anlatılan kitabı Allah'ın haram ve helallerini unuttukları zaman fetahna aleyhim abvabe kul mesh her şeyin kapılan onlara açtık diyor. Sonra da onlar o kendilerine gelen o bolluk ve refahdan sevindiler nahm Birden onları yakalayı verdik farkında olmadan. Diyor. Allahu ekber. Böyle bir musibet gelmezden önce kendimize gelelim ey kardeşler, Müslümanlar. Ve bu ilim sohbetlerini Elim meclisten kıymetini verelim Allah rızası için. Evet Ali Sina'tü vesselamın Enes'ten bir rivayetinde Ali vesselam diyor ki yine bu uzunca bir hadis ancak son bölümünü alalım. Ben diyor cennetin bu kapısının halkasına tutunurum ve onu diyor takırdatırım. Hıcırdı, hıcırdı. Kucur sesini çıkartırım, yani sesini çıkartırım. Kucurda, takırda, yani onunla e, kapının e, tokmağını veya halkasının sıfatını, şeklini tarif etmiş oluyor. Ki Alisrafiyesiyle ilk kapının tokmağını tutacaklardan biridir. Evet. Üçüncü konu cennetin anahtarı hakkında. Allah Azze ve Celle açılması istenilen her kapı için bir anahtar yapmıştı. Her kapı için bir anahtar yapmıştı. Namazın anahtarı abdesttir. Bu hususta Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bir hadis var. Miftahü salatü et Namazın anahtarı abdesttir. İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh herhangi bir ayet ve hadise dayanmaksızın birçok şeyin anahtarını saymış. Bunu saymak istiyorum Allah'ın izniyle. Çünkü çok önemli. Ancak İbn-i Kayyum size bahsettiğim öyle bir alim ki bunları yazarken öyle bir ilmi bir araya getirmiş, cem etmiş ki yazdığı şeylerin bir çoğu o hadis kitaplarında Kur'an'da başta ve hadis kitaplarında Sahabenin hayatıyla ilgili yazılan kitaplarda hep mevcuttur. Ve şu zikrettiği anahtarları ben şöyle bir düşündüm. Subhanallah hemen hemen hepsinin ayet ve hadislerden şahidi vardı. Birinci anahtar. Namazın anahtarı abdesttir diyor. Haccın anahtarı ihramdır. Yani hac yapabilmek için ihramı giyeceksin anahtar. O senin anahtarın. İyiliğin anahtarı doğruluktur. Cennetin anahtarı tevhittir. İlmin anahtarı güzel soru sormak ve kulak vermek. Kardeşlerim bak dikkat edin. Güzel soru sormak ve kulak vermek. Dinlemek, yönelmek. ilmin öğrenmenin anahtarı bu. Yardım ve zaferin anahtarı sabır. Sabır olmaksızın yardım da gelmiyor. Zafer de elde edilmiyor. Rızkın artırılmasının anahtarı şükür. Allah Azze ve Celle وَلَيْنْ شَكَاتُمْ لَيْزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz sizin için artırırım diyor. Dostluğun anahtarı muhabbet ve zikir. Allah Azze ve Celle'yi zikir. Kurtuluşun anahtarı takva. Felahın anahtarı takva. Başarıyı elde etmenin anahtarı istemek, rağbet etmek ve korkmak icabetin yani duanın kabul edilmesinin anahtarı dua etmek. Dua etmezsen <gülüyor> icabet edilir Ed dua huvel ibade, dua ibadetin ta kendisidir dua muhtaçlığın, fakirliğin ac acziyetin göstergesidir. Dua etmezsen Allah'ın huzurunda zelil olmazsan, hakir olmazsan ihtiyacını belirtmezsen icabet edilir hepinde. Onun için aleyhissalâhu vesselâm, dua, huvel ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir. Ahirete yönelip rağbet etmenin anahtarı dünyaya karşı zihd sahibi olmaktır. Yani dünyadan uzak durmak, zihd hayatı içerisinde olmak. İmanın anahtarı ise Allah'ın tefekkürüne davet ettiği şeyleri tefekkür edip düşünmek. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Onlar, oturarak ayakta ve yani üzere yatarak Allah'ı zikredenler. Fi halqi's semawati vel ard ve yerin yaratılışı hususunda düşünürler <gülüyor> tefekkür edenler. Ha bena ma halaqta ey Rabbimiz sen bunu başına yaratmadın. Sübhaneke seni temzih eder. Ve gına azaben Sen bizi ateş azabından koru. İşte Allah Azze ve Celle göklerin, yerin <gülüyor> yaratılışının düşünülmesini, tefekkür edilmesini istiyor. İmanın anahtarı da buradan tefekkürden geçiyor. Allah'ın huzuruna varmanın anahtarı kalbi Allah'a teslim etmek ve kalbi Allah için salim etmek, selamette yapmak, sevgide, buğz etmede, bir şey yapmada ve terk etmede, Allah için ihlaslı olmaktır. Kalbin canlı olmasının anahtarı Kur'an'ı düşünmektir kardeşlerim. Ve seher vakitleri istiğfar etmek, günahları terk etmek. Efe la yetedebberunel Kur'an Kur'an'ı düşünmüyorlar mı diyor Allah Azze ve Celle <gülüyor> yoksa onların kalplerinde kilitler mi var Kur'an'ın okunup düşünülmesi gerekiyor tefekkür edilmesi gerekiyor bu işte kalbin diri olmasını sağlayan ve seher vakitlerinde yalvarmak seher vakti nedir biliyor musunuz Heh, seher vakti hangi vakit hangi vakit seher vakti Sabah namazından sonra. Sabah namazından sonra. Hayır. Önce. Sabah namazından önce, imsak vaktinden önceki vakit seher vaktidir. Tam böyle e, gecenin son üçte biri kalıp da makbul olan zaman, gece ibadeti için, istifar için en makbul zaman seher vaktidir. Ve bil es ve bil O müttakilerden bahsederken Kur'an'da onlar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 Aleyhisselatü Vesselam uzunca zikredilen Cibril hadisinde fe'inlem terahu fe'innehu yarake eğer sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. Yani sen Allah'ı görüyormuşçasına ibadet et. Bu ihsan derecesi. Ve aynı zamanda kulların yardımına koşmak. Rızkın anahtarı istiğfar, tövbe istiğfar ve ile beraber Saygı gayret etmek. İzzetin anahtarı Allah'a ve Rasulüne itaat etmektir. <gülüyor> Ahirete hazırlanmanın anahtarı ise emelin kısa olmasıdır. Ümit, emel, geleceğe yönelik emellerin kısa olması. Ahirete hazırlık. Çünkü her an insan ahiretle burun buruna gelebilir. Öyle Her hayırın anahtarı Allah'a rağbet etmek, <gülüyor> Her şerrin anahtarı da dünya sevgisi hususunda uzun emeller, uzun böyle e, detaylı ümitler besleme, programlar yapma, dünya hususunda, dünya sevgisi hususunda. Bu her şerrin anahtarı oluyor, bundan Allah'a hazirıyoruz. İşte kardeşlerim bunlar. İlim batlarının en büyüklerinden biridir. Hayrın ve şerrin anahtarlarını bilen kimse, bunları gözeten kimse gerçekten Allah'tan bir muvaffakiyet, Allah katından bir han pay elde etmiştir. <gülüyor> Muhakkak Allah Teala her şer ve hayır için kapı ve anahtar yapmıştır. Ve o kapı o anahtarla o kapıya gidilir ve açılır. Allah Azze ve Celle şirk, kibir yani büyüklenme ve Allah'ın Resulüne gönderdiği şeylerden yüz çevirme Allah'ın zikrinden gaflet, gafil olma ve onun hakkını yerine getirmemeyi ateş için, cehennem için bir anahtar yapmıştır. Aynı şekilde İçkinin bütün kötülüklerin anası olduğu gibi. ve Vesselam öyle diyor. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Bir adam hatırlarsınız daha önceki Büyük Günahlar dersinde vermiştim o hadisi. Uzunca bir hadiste bir kadın kendisini davet eder. Geçmiş ümmetlerde yaşayan bir rahiptir. Çok ibadet eden bir adamdır. İçki içmesi, çocuğu öldürmesi ve kadın kendisiyle Nükâhsız ilişki. Zina etmesi hususunda adamı hayır bırak. Adam da içki içmeyi tercih eder. O günahların en hafifli olarak gördüğü için. Başka çaresi yok. Bu üçünden biri ne yapacak? Yoksa kadın bırakmıyor. İçkiyi içe, çocuğu öldürür ve kadınla da zina eder. Allahu akbar. İşte içki bütün kötülüklerin yani anası olması bundan kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle e, teganniyi zinanın anahtarı yapmıştır. Teganniyi varsa, müzik varsa orada zina tabiri caizse hortluyor demektir. Yani. Suretlere şöyle genel bir bakışı da istek ve aşka bir anahtar yapmıştır. Yani gerek canlı suretlere de bugün yaygın olan televizyonda veya herhangi bir gazete, dergi ve mecmuadaki suretlere bakmak insana e, aşk, talep aynı zamanda zina için bir anahtardı. Tembellik ve rahatı başarısızlığın ve mahrumiyetin anahtarı yapmıştı. Masiyetleri küfürün küfür için bir anahtar yapmıştı. Yalanı nisak için münafıklıktan bir alamet için anahtar yapmıştı. Kıskançlık ve hırsı, cimrilik ve akrabayı ziyaret etmeyi kesme hususunda bir anahtar yapmıştı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeyden yüz çevirmeyi de her türlü bidatın ve dalaletin anahtarı yapmıştı. Eskiler derler ki, sünnetin yok olduğu yerde mutlaka bir bidat vardı. Sünnet nerede yok olursa onun yerine bir bidat kaim etmişler, bidat getirmişler. İnsan sünnetten yüz çevirdiği anda düşünün, sahih sünnetten yüz çeviren insanların şöyle her, gözünüzün önüne getirin tasavvur edin. Takva yoktu, yaptıkları ameller çelsizdir, <gülüyor> böyle e, kıymeti yok, değeri yoktur yani. Onda şöyle bir can alıcılık yoktu, samimiyet göremezsiniz. Bir da zaten o sünnetlerin yapmazlar yerine getirmekler. İnanmıyorlar ki çünkü. Ondan sonra yerine dalalet, bidat ve batıl şeyleri doldururlar. Evet, evet bu işte bu anahtarları ancak e, sahih böyle sağlam bir basiret olan kimse bunları tasdik eder, kabul eder kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu anahtarları elimizde bulundurmayı onlarla yerine ve ortamına göre e, onları kullanmayı bize nasip etsin. Her halükarda. Evet. Mülk Allah'ındır. Hamd O'nundur. Nimet O'nundur. O yaptığından sorulmaz. La yüz amma yefalu ve Onlar, insanlar sorulurlar. Bugünkü son konumuz cennet yazgısı ve ölüm esnasında ve cennete giriş esnasında ashabına, cennet ashabına cennet ehline o yazgının açılması kardeşlerim evet cennetin anahtarlarından sonra cennet yazgısına geldik Allah Azze ve Celle Mutaklifin Suresi 18-21. ayet-i kella inne kitabel ebrari lefî illeyyin hayır iyilerin ebrarların kitapları illeyyindedir ve ne <nâ> edrake ma <mâ> illeyyum ne olduğunu sana bildiren nedir Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri geliyor tefsir hususunda izlenecek yol 1. Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri 2. Kur'an'ın hadisle tefsiri 3. Kur'an'ın sahabe sözüyle tefsiri 4. Tabiin sözüyle tefsiri Kur'an'ın Arap diliyle tefsiridir. Usul bu şekilde. Burada Kur'an'ın Kur'an'ın tefsiri geliyor. Sana bildiren nedir? Kitabın ı mergum. Açıklıyor işte. Yazılmış bir kitaptır. İlliyyun. Ama iyilerin, ebrarların, salihlerin yazıldığı bir kitap. İlliyyun. Yüce. Üste olma. Üst tarafta olmadan geliyor yeşhedühün mukarrabun bu yazılan yazgıya da mukarrab olanlar yani yakın olan kimseler şahitlik ederler evet. Allah Azze ve Celle bu iyilerin kitaplarının yazılmış olduğunu hakikat olduğunu <gülüyor> haber veriyor ve <gülüyor> ebrarların kitabına mahsus olmak üzere onların kitaplarının şahitli olduğunu, iyiler tarafından kim o iyiler? Yani mukarratlar daha doğrusu. Bir, melekler. iki nebiiler, Üç, e, müminlerin efendileri. Bunlar bu kitaba şahit olurlar diye İbn-i Kayın. Rahmetullah Aleyh. Ama facirlerin, günahkarların, kafirlerin kitabı için böyle bir şahitlik söz konusu değil. Bu surenin içerisinde kella inne kitabel fuccar lefisicin hayır muhakkak ki facillerin kitabı yazgısı siccin içerisinde siccin ise yani en aşağıda olan şey demek en aşağıda en alt tarafta olan o aşağılık insanların facir insanların kitabının yazıldığı yer ve ma edrake ma Sicinin sana ne olduğunu bildiren nedir? Kitab-ı O da yazılmış bir kitaptır. Evet. Allah Azze ve Celle iyilerin kitabını böyle sena etmek, övmek için mahlukatından has olan, Allah ehli olan kimseleri işaret etmek, onlar için yazılan kitapları yazılan şeyleri işaret edip sena etmek için böyle e, mukarreblerin yakınların e, şahit olduğunu zikretmişti. işte bu Allah Azze ve Celle'nin ve meleklerin müminleri olan salatıdır kardeşlerim salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Hani cuma günleri duyarsınız ya imam hutbede der İnna Allah e ve ya sallu, sallu, ya iyiha ladin um sallu ve malaiketuhi ya iyiha ladin âmenu, sallu teslima. Mahkak melekler ve Allah ve melekleri Rasuluna salat ederler. İşte burada Allah-u Teala'nın zikrettiği salat kelimesi sena. Şimdi Allah Azze ve Celle Resulüne nasıl salat ediyor? Meli, e, kendi katındaki melekler içerisinde, ileri gelenler içerisinde onu sena ediyor, övüyor, takdir ediyor. Evet, bu ifadeye göre ve e, mütahfifin suresindeki delile göre Allah Azze ve Celle ebrarların kitabını da sena ediyor, salat ediyor. Allah'ın senası, övgüsü. Evet. Uzunca bir hadis var, onu da zikredelim. İnşallah konuyu bitirelim. Bera bin Azib'in rivayet ettiği bir hadiste bu hadis Ahmed bin Hanbel'de mutabbel, uzun olarak ve Ebu Davud'da ve diğer hadis kitaplarında da parça parça zikredilmiştir. Hadis Ali Aleyhissalâtu vesselâm bir gün bir cenazeye çıkar. Ve kabrin üzerine oturup ve sahabe der ki, beraber biz de onun etrafında oturduk. Sanki diyor böyle kuşların başı gibi diyor. Başlarımız o haldeydi. <gülüyor> Aleyhissalâtu vesselâm da elinden bir şeyler kazıyordu ve e, mezar kazılmasına devam ediyor, ediyor diyor. Sonra hadislerde bir İslam, billahi min azabil kabir dedi. Ve bunu üç defa tekrar etti diyor. A'uzu e billahi min azabil kabir. Kabir azabından Allah'a sığınırım dedi diyor. Bir hadisten yanlış hatırlamıyorsan kabir azabından Allah'a sığının diye sahabelerinde de emre diyor. O yüzden biz namazlarda tahiyattan sonra Tahiyyat, Salli, Barik'ten sonra dört şeyden Allah'a sığınıyor. Allah'ım men ne'avzu büke min ve min azabı cehennem ve min şerri fitnetil mesihil deccan ve min fitnetil mahya ve almamad. Başta kabir azabı geliyor. Kabir azabı çok önemli. Bu duayı bilmiyorsanız geçtiğimiz günlerde dağıtmıştım. Mutlaka ezberleyin. Et-Tahiyyat-i Barik'ten sonra kabir azabından Allah'a sığınma. Aleyhisselatü Vesselam kabir azabından Allah'a sığınıyor orada. Hazırlık yapılırken ha. sonra diyor ki muhakkak mümin mü'mün ahirete yaklaştığı zaman dünyadan böyle e, artık ameli kesilip inkıtaya uğradığı zaman melekler inmeye başlarlar. Ölüm esnasında. Sanki onların yüzünde diyor böyle güneş vardır. Ve beraberlerinde de kefen ve hamut vardı. Hanut ileride zikredecek bir çeşit koku ama çok güzel nefis bir koku. Ve o melekler artık gözün alabildiğince mesafede otururlar. Ölen adama yakın bir şekilde. Ölecek adamı. Bunu tabi dünyadaki yaşayanlar göremiyor. Sonra ölüm meleği gelir. Ölüm meleği. Dört tane büyük melek vardır. Cebrail aleyhissalam, Mikail aleyhissalam, İsrafil aleyhissalam, dördüncüsü de ölüm meleği. Azrail kelimesi muhtesetir sonradan gelmiştir. Onun ismi ölüm meleğidir. Secde suresinde gelir. Kul <gül> melekul bu yeter vaakum melekul mevtu lli bikun bik. Tek sizi ölüm meleği görevli ölüm meleği vefat ettirir. Ölüm meleği gelir ve o ölecek kimsenin yanına oturur. Ve der ki Ey ter temiz olan, güzel olan nefis, Allah'ın mağfiretine bağışlamasına ve Onun hoşnutluğuna çıkmıdır ve <gülüyor> ruh sanki böyle kırbağadan, su tulumundan damlayan bir damlacık gibi o kadar kolay bir şekilde çıkar. Ölüm meleği daha böyle göz açıp kapatıncaya kadar bir mesafe gözü kırpma mesafesi kadar geçmez ki ölüm meleğinin elinden o ruhu orada oturan diğer melekler hemen alınlar. Allah'ım okula. Sonra onu getirdikleri hani o melekler geldiler ya kefenin içerisine koyanlar ve onu hanıt kokusuyla kokularlar o koku Böyle e, yeryüzünde yani dünya halisi içerisinde yeryüzünde bulunan mis kokularından daha güzeldir. Çok güzel bir kokudur. Onunla kokulanlar. Sonra da onu böyle alıp çıkartmaya başlarlar. Yukarıya doğru ve meleklerden böyle ileri gelen kimselerin yanına götürürler. O melekler grubu yukarıya doğru çıkarırlar. Ve derler ki <gülüyor> bu ruh kimdir? Yani yukarıdaki o ileri gelen melekler bu kimdir? Bu güzel ruh kimdir diye sorarlar. O ruhu götüren, yeryüzüne inip de ruhu alıp götüren melekler de der ki bu filan ibni filan ibni filan. Yeryüzünde kendisine verilen en güzel isimlerle onu zikre zikrederler. Falancadır falancadır diye sonra nihayet dünya semasına kadar gelirler ve dünya semasının biliyorsunuz Allah Azze ve Celle göğü yedi kat sema halinde yedi kat tabaka halinde yedi sema halinde yaratmıştır halaka seb'e semavatın ayet kerimesiyle bu sahib dünya semasının açılmasını isterler ve onlara o meleklere ve o ruha beraberlerin beraberindeki o kula kulun ruhuna sema açılır. Ve artık oradaki bütün semadaki kimseler, melekler o ruhu takip ederler. Açılıp yükselmeye devam ediyor. Ta ki içerisinde Allah Azze ve Celle'nin daha doğrusu sevkinde, üzerinde bulunduğu semaya kadar gelirler. Ve nihayet Allah Azze ve Celle kulumu İlliyyin içerisinde yazın. İlliyyin, ayet-i kerimede geldiği üzere iyilerin kitabının yazıldığı bir kitap, yazdı. Ve onu meleklerine emrede yerine yeryüzüne tekrar götürün. Ve inni minha halaktuhum muhakkak ki ben oradan onları yarattım. O kulları. ve Fiha o u'iduhum tekrar oraya yad edeceğim ve tekrar oradan çıkacaklardım. Daha sonrası ve başka ayet kelimelerde buna şahitlik eden tip atip aynı ayet kelimeler çok fazla. İşte diyoruz ya sahih hadislerin Kur'an'dan bir delili vardır. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Sonra oru cesedine iade edilir ve iki melek iki melek gelir. Sorgu melekleri, mükerri melekleri gelir. Ve onu oturturlar. <gülüyor> Ama o oturma bildiğimiz gibi bir oturma değil. Hani oturduğu zaman başlık böyle e, kabirin şeysine tavanına veya yanına sağına sonuna değecek şekilde algılanmaması gerekiyor. Berzah alemi de nasıl oturttukları nasıl böyle sorguya çektikleri Allah'ın katıladığı biz onu bilemeyiz ancak iman edin. Çünkü gaybî meseleler. Gaybe iman eder müminler al bil müminlerin özelliği gayba iman etmekti sonra ona o sorgu süren melekleri sorarlar men rabbike men rabbuka Rabbinki. O وجه افطر sonra ma dinike dinin nedir der ki dinim de İslam dinin İslam peki şu gönderilen adam peygamber hakkında ne diyorsun Benim diye sorduklarında o adam da der ki o ruh da o güzel ruh o Allah'ın Resulü'dür. O melekler senin amelin nedir diye sorarlar. Benim amelim Allah'ın kitabını okudum ona iman ettim ve onu tasdik ettim der. Allah'a okular. Sonra gökten bir nida edici nida eder, seslenir ve der ki kulum doğru söyledi. İnne adi en sadaka abdi. Sadaka abdi. Kulum doğru söyledi, tasdik etti. Ona cennetten bir döşek hazırlayın. Cennetten bir döşek hazırlayın. Ve ona cennet elbiseleri giydirin. Ve ona cennetten bir kapı açın. Hani deriz ve halk arasında cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Diyor. İşte bu. Bu hadiste gelen delil. Ona cennetten bir döşek hazırlayın. Ve ona cennet elbisesi giydirin. Ve ona cennet kapılarını açın. Cennetten bir kapı açın. Sonra <gülüyor> oranın kokusunu, cennetin kokusu gelir o adama. Allahu ekber. Cennetin kokusunu hissetmeye başlar. Güzelliğini his hissetmeye başlar. Ve o kimse için gözünün gördüğü kadar kabir genişledi. O küçücük kabir. Yani faça kaç 2 en fazla 2 metreye bir metre. En fazla. O küçücük haber gözünün ulaştığı mesafe de genişletilir. Sonra devam ediyor. Sonra bir adam, güzel yüzlü bir adam güzel elbiseler içerisinde ona gir. Ve kokusu da güzeldir o adamın. Ama ve der ki sana müjdeler olsun. Seni sevindirecek şey sebebiyle sana müjdeler olsun. İşte bugün vaat edilen gündür sana vaat edilen gündür vallahi bu konuda da ayetler o kadar çok yakın ki bu ifadelere subhanallah Kur'an'ı çok okuyun Kur'an'ı çok okuyun ve çok tedabbür edin evet. der ki adam sen kimsin senin yüzün öyle bir güzel ki sanki hayır getiren adamın yüzü gibidir der. ruh ona ve o kimse de der ki ben senin amelim yani senin yaptığın işlerin. ondan sonra o güzel yüzlü adam ona rahatlık verdikten sonra işte ruh der ki o güzel e, olan salih olan kul اَقْنِ اَقْنِ ey Rabbim kıyamet saati ey Rabbim kıyameti yani kopar, artık kıyamet kopsun ve diye acele eder. Neden? Ta ki ben ehlime ve malıma kavuşayım. Yani bana vaat edilen cennete ve oradaki ehlime ve malıma kavuşayım diye kıyamet saatini kopar diye kıyameti kopar, kıyamet artık kopsun diye nida eder. Acele eder bu hususta. Subhanallah. Şafir olan kula gelince o da dünyadan ameli kesilip de ahirete yaklaştığı zaman semadan siyah yüzlü melekler inerler. Ve onların beraberinde böyle torba gibi bir kumaş var. Yani adeta çuval. Ve yine aynen ilk kulun başında toplandıkları gibi kötü kulun başında da gözün alabildiğince toplanırlar. Sonra ölüm meleği gelir ve onun başında oturur ve ey pis olan nefis çıktı Allah'ın gazabına Allah'ın e, azap etmesine gazabına çıktı ve onun cesedi ruhundan ruhu cesedinden böyle ıslak yün e, kumaştan iğnenin e, şişin çekildiği gibi çekildi biliyorsun istaklı kumaştan yine çekmek kolay değil İnsanı perişan eder onun gibi çekilir yani acı verir demek istiyor ve ölüm meleği daha ruhu eline alır almaz aynı şekilde etrafındaki o kötü melek kötü yüzlü melekler siyah yüzlü melekler ki onlar Allah'ın seçilmiş kullarıdır onlar o ruhu hemen onun elinden kaparlar ve <gülüyor> o kişiyi iyi kimsenin zıttına, tayip nefsin, temiz kimsenin, salih insan e, kimsenin zıttına leş kokularıyla kokulandırırlar. O çuval gibi olan kumaş, yani onun çeteni oluyor artık. Onun içerisine sarıyorlar, leş kokularıyla kokulandırıyorlar. Sonra da onu yukarıya çıkarmak isterler. Ancak... <gülüyor> yukarıya çıkamaz. Çıkartamazlar onu. Meleklerden o yüce meleğde bulunan ileri gelenler içerisinde olan meleklerin yanına çıkartamazlar. Ve melekler yukarıdaki melekler der ki ona okuldan için bu kimdir, bu pis ruh kimdir? Onlar da derler ki bu falanca falanca falanca, falanolu falan. Yeryüzünde, dünyadayken kendisi en kötü isimleriyle kendisine verilen en kötü isimlerle ona hitap edilir. O zikredilir. Ondan sonra dünya semasına gelinir. Açılması istenir. Daha ilk semada ona kapılar açılmaz. Allah Azze ve Celle bakın ayet-i kerimede ne diyor? Aleyhisselatü bu hadisin sonunda hemen şu ayet-i kerimeyi zikrediyor. La tufettehü lehum ebvâbü s-semâi velâ yedhulûne cennet. Onlara gök kapıları açılmaz diyor. İşte ayetten şahidi bu hadis. Onlara gök kapıları açılmaz, cennete giremezler, hatta yelecel cemeli fiysem min khiyar, ta ki deve iğne deliğinden geçinceye kadar. Geçebilir mi? Deve bir iğnenin deliğinden geçebilir mi? Yani bunun imkansız olduğu anlatılmak isteniyor. Onlara gök kapıları daha birinci semada açılmıyor kapılar yüzüne kapatılıyor. Sonra Allah Azze ve Celle onu sicin içerisinde, onun kitabını e, sicin içerisinde yeryüzündeki yani en aşağıların aşağısı olan yerde yazın. Ve onun ruhunu atın. Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ayet-i kerimeyi tilavet ediyor. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a şirk koşarsa harra min مِنَ السَّمَاءِ Böyle e, gökten yere kapaklanmış bir kimse gibidir. Fakat <gülüyor> hafıhı kuşlar onu böyle leşleyen karga kuşları gibi onu kapıp kaçarlar. Evetehi bir <gülüyor> riyhifi mekânın sahiye Yahud da uzak böyle yerlere rüzgar onu alıp savurur götürür. Allah'a şirk koşanın meselini böyle veriyor Allah Teala. O kötü kulun meselini böyle veriyor. Sonra o cesedine ruh iade edilir. Allah, bakın e, kademe kademe. Ölüm esnasında ilk önce ölüm meleği geliyor. Etrafında da iyi kul içinde kötü kullar içerisinde. İçinde geçer. Etrafına melekler oluyor, diğer melekler. <gülüyor> Ondan sonra ruh çıkarılınca diğer melekler, etraftaki melekler o ruhu alıyorlar ve hemen yukarıya çıkartıyor. Allah Azze ve Celle'nin katına diyor. İyi olan salih olan kimsenin ruhu ta ki Allah Azze ve Celle'nin semasına kadar çıkıyor. O yedinci semayın yedinci, yedincisine kadar çıkıyor. Ama kötünükü çıkmıyor. Ondan sonra tekrar ruh tekrar ruh bedene iade ediliyor. Özellikle o kabre konulma esnasında. O yüzden aleyhissalatü vesselam sizden birisini kabre koyduğunuz zaman kardeşiniz için dua edin. Bir devenin boğazlanma vakti kadar. Yani bir 15-20 dakika. Kur'an okuyun demiyor. Dua edin. Neden? O şimdi sorgudadır. Sualdedir. Onu sorguda sebat etmesi için dua edin. Ey Allah'ım onu sorguda sebat ettin. Ayaklarını sabit kırdın. Ey Allah'ım ona <gülüyor> sorulara dua, doğru cevap vermesini sağla. Kabrini geniş eyle. Cennet bahçelerinden bir bahçe Kabrine cennetten bir kapı aç. İlahir. Bunun gibi. Buna denir de dualarla dua edilmesi gerekir. İçtenlikle. Eğer iştenlikle dua edilirse duaya icabet eder Allah azze ve celle. Sonra o kötü ruhu hadis olan şirk koşan vesaire ruh melekler sorgusular melekleri oturturlar ve Men Rabbuk? sorarlar. Başlarlar iyi kula sordukları gibi. Rabbin kimdir? Diyor ki ha ha Sen bilmiyor ifadesini verir. Ne bileyim manasına? La edri, bilmiyorum. Sonra derler ki dinin nedir? Aynı şekilde. Bu gönderilen adam hakkında, aynen böyle geliyor. Yani ismini vermiyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye, yani gönderilen peygamber olarak gönderilen adam hakkında ne biliyorsun diye soruyorlar. O yine ha ah, La edri, ya bilmiyorum. ha ha ah, diye böyle içini çeker veyahut da bilmediğini ifade eden acı ifadeleri acı acı ifadeleri çıkartır. Sözleri çıkartır. Ve gökten bir seslenici seslenir. Kulun yalan söyledi. Ona ateşten bir döşek hazırlayın ve ona cehennemden bir kapı açın. Ve onun e Cehennemin sıcaklığından, hararetinden, yakmasından, o kapıdan kendisine gelmeye başlar. Allahu okur. Ve kabri kendisine daraltılır. Öyle ki, o kaburga kemikleri birbirine geçer artık. O kadar sıkar kabir on. Allah'a okur. Sonra ameli gelir kendisine. Kötü bir vecihte, çirkin, böyle suratsız bir şekilde ameli ona gelir. Kötü bir elbise içerisindedir. Berbat bir elbise içerisindedir. Kokusu da berbattır. Ve der ki işte bu senin kötülüğün. Bununla müjdelen. Bununla sevin. Sana vaat edilen işte buydu. Der ki o kimse de sen kimsin? Senin yüzün sanki böyle şerri müjdeleyen şerli olan şeyler müjdeleyen kimsenin yüzü gibidir. O da der ki işte ben senin amelin. Kötü olana mı? Sen bunları yaptın, karşında da bunu buldun demek istiyor. Ve o kimsede, iyi kimsenin zıddına, tersine, ey Rabbim, kıyamet saatini kopar mı? Kıyameti kopar mı? Çünkü, yani, kabir azabı şiddetli ama ve la eşeddül azabı ve la ahiratül azabı eşeddü ve ebeka' ahiret azabı ise ondan daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Onun için ey Rabbim kıyamet saatini kaparmadı. Ebu Davud'da gelen bir başka rivayette bu hadisin sonunda diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonra o kimseye bir balyozla vurulur ki o balyoz, melekler o kimsenin e, şu boynuna, anka tarafına bir balyoz vuruyorlar. O valyoz bir dağa vursa o balyozla bir dağa vursa böyle toz toprak olurdu yerle bir olur dümdüz olur. Öyle bir vuruşta vurulur ki onun boynuna diyor. insan ve cinin dışında herkes doğu ve batıda herkes onun o acı sesinin feryadını eşitir. Diyor. Allahu akbar. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Allah'ım bizi şakilerden de saizlerden eyle. Ya Rabbi bizim amelimizi salih ile, kalbimizi İslam'a aç gönlümüzü Kur'an'a aç Kur'an'ı tedabbir etmeyi onunla amel etmeyi nasip eyle Müslümanların derdiyle dertlenmeyi nasip eyle Allah'ım Allah'ım bizi cennet bahçelerinden bahçeyle mükafatlandır kabir azabından koru bizi vaat ettiğin cennete vaat ettiğin o müjdelediğin cennetlere al Kabre ve onun azabına, cehenneme ve onun azabına uğratma Ya Rabben Alemin. Bizi, zurriyetimizi, anamızı, babamızı bağışla ve tüm Müslümanları Firdeniz cennetlerinde buluşmayı, onlarla orada selamlaşmayı, onlar da, onlarla orada şakalaşmayı ve o cennet bahçelerinde dolaşmayı bize nasip et. Ve bütün mahsiyetlerden, günahlardan, haramlardan bizi koru. Bizi affed ve bizi bağışla. Allah Allah'a ve Allah'a salat olsun